Kılgızların izinde İlk Muhacir, ilk Muallim Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'den dönüş yolundaydı. İçi içine sığmıyordu. Güzel haberleri vardı ona. Hele çok sevdiği Mekke'ye ve Kabe'ye kavuşuyor olmanın verdiği sevinç her şeyin ötesindeydi. Günler süren yorucu ve uzun bir yolculuğun ardından nihayet Mekke'ye varmıştı. Doğruca sevgililer sevgilisinin huzuruna gitti. Hazreti Peygamber onu büyük bir vazifeyle Medine'ye göndermişti. İlk anda omuzlarına çok ağır geldiğini hissettiği bu vazifeyi canla başla sırtlanmıştı. Evet, o İslam'ı Medine'de aşkla, şevkle tebliğ etmiş ve tek başına orada adeta bir destan yazmıştı. Medine'de İslam hızla yayılıyor, insanlar bu yeni dine giriyordu. İslam'ın ve Müslümanlığın konuşulmadığı ev kalmamış, Medine'de bir İslam rüzgarı her yeri kasıp kavuruyordu çok müjdeli haberler getirmişti Musa. O, Medine'deki durumu anlattıkça, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bundan ziyadesiyle memnun olmuş, Mus'ab'ı sevinçle bağrına basmıştı. Mus'ab radiyallahu anh, Medine'de büyük işler başarmıştı. Peygamber Efendimiz, genç yaşına rağmen ona güvenmiş ve öğretmen olarak Medine'ye göndermişti. O hiç tereddüt göstermeden Efendimiz'in emrini yerine getirmiş ve Medine'ye gitmişti. Orada çok etkili bir tebliğ faaliyeti başlatmış, hitabeti, insanlara yaklaşımı, nezaket ve güzel ahlakı, İslam hakkındaki bilgisi, o zamana kadar inen Kur'an ayetlerini ezbere bilmesi onun başarısının anahtarlarıydı. Onun sayesinde bir yılın sonunda onlarca insan Müslüman olmuş... Ve olmaya devam ediyordu. Ancak şimdi ailesi ve kabilesi ona acıyan gözlerle bakıyordu. Çünkü bir zamanlar Mekke'nin en yakışıklı ve en güzel giyinen, insanların o yoldan geçerken pencerelere, kapılara çıkarak hayranlıkla seyrettiği genç, şimdi eski ve basit elbiseler içerisinde yoksul bir hayat yaşıyordu. Abdiddaroğulları, tüm güçlerine ve baskılarına rağmen onu bu seferde ikna edememişlerdi. Neler vaat ettilerse Mus'ab bin Ümeyr bir türlü yolundan caymadı. Dönmedi, döndüremediler. Sadece onun haline acıyarak ve üzülerek baka kaldılar. Abdiddaroğulları Mekke'de şan, şeref asalet ve güç sahibi büyük bir kabile. Kabe'nin şerefli işlerini onlar görüyor, bunların başında Liva geliyor ki, Mekke'nin bayraktarlığı gibi asil bir görevi ifa ediyorlar. Bunun yanı sıra, Kabe'nin perdedarlığı ve bakımı anlamına gelen Sidane ve Hicabe de vazifeleri arasında. Zenginlik ve güçlerine Kabe'nin kutsallığı da eklendiğinde, Abdiddaroğulları güçlerine güç katmışlardı. Mekke'de kabileler arasında ceryan eden üstünlük yarışında kimseye yer bırakmama kararındaydılar. Ancak şimdi Kureyş kabilesinden biri çıkmış, onların tüm bu düzenini alt üst etme peşindeydi. Özellikle gençlerinin aklını çeliyor, onları atalarının dinlerinden, kabile ve ailelerinden koparıyordu. Ancak onlar buna izin verme niyetinde değillerdi. Kureyş içinden çıkacak bir peygamber onların tüm güç ve nüfuzlarının ellerinden gitmesi demekti. Ne pahasına olursa olsun onunla mücadele edeceklerdi. İşte böyle bir kabilenin en zenginleri olan Ümeyr ve Hunnas'ın oğluydu Musa. Musab bin Ümeyr ki anne ve babasının en kıymetlisi, en sevgili göz bebeği oğullarıydı. O Musab ki hiç yokluk yüzü görmemiş, Şatafatın ve zenginliğin zirvesinde bir hayat yaşamıştı. O Mus'ab ki, Mekke'nin en yakışıklısı, en güzel giyineni, en güzel kokuları süreniydi. Mus'ab bin Ümeyr ki, el üstünde tutulan, tüm Mekke'nin hayran olduğu bir genç adamdı. Kalbi, yüzünden daha güzel olan Mus'ab bin Ümeyr, hep putlara mesafeli durdu. Onlara asla ibadet etmedi. İnsanların taştan ve topraktan yapılmış ve hiçbir marifeti olmayan putlara ibadet etmesi ona çok anlamsız geliyordu. O, tüm bunların üstünde ve ötesinde bir yaratıcının arayışındaydı. Genç yaşına ve içinde bulunduğu şaşalı hayata rağmen, o hayatın gerçek manasını arıyordu. Son zamanlarda Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği din konuşulur olmuştu. Herkes bir şeyler söylüyor ama özellikle onların evinde nefret ve öfkeyle konuşuluyordu onun hakkında. Anne ve babası Mekke'de fitne çıkaran kişi olarak görüyordu Hazreti Muhammed'i. O ortadan kaldırılması, sürülmesi, hapsedilmesi gereken biriydi onların gözünde. Ne var ki Haşimoğulların açıkça karşılarına almak istemedikleri için Muhammed Aleyhisselam'a bir şey yapamıyorlardı. Musab bin Umeyr, onun hakkında konuşulan her şeye karşı bir merak duyuyordu. Nerede ondan bahsedilse hemen kulak kesiliyor ve ilgiyle dinliyordu. O gün evde anne ve babası yine Allah Resulünden bahsediyorlardı. Babası, anlattıkları eskilerin masalarından başka bir şey değil deyince annesi heyecanla tasdik etti sözlerini hem masal anlatıyor hem de sihirle gençlerin gözünü boyayıp kendine bağlıyor. Tekrar babası, ama merak etme, şimdi oğullarının kusasları her yerde onun masallarını unutturacak Rum ve Acem masallarını anlatıyorlar. Yakında onu dinleyecek kimse kalmayacak etrafında diyerek bir kahkaha patlattı. O kadar kendinden emindi ki, daha şimdiden bu işin bittiğine yemin bile edebiliyordu. Musab bin Umeyr, uzun zamandır duyduğu Hz. Muhammed'i çok merak ediyor. Kavminin ve ailesinin onun aleyhine söyledikleri onu çok fazla etkilememişti. Kimilerinin son peygamber diye göklere çıkardığı, kimilerinin ise aleyhine söylemediklerini bırakmadığı, şair, mecnun ve büyücü diye yaftaladıkları bu insanı kendi gözleriyle görmeye ve söylediklerini kulaklarıyla işitmeye karar verdi. Müslüman arkadaşları vardı. Onlardan çok şeyler duymuştu. Şimdi ise kendisini ona götürmelerini istedi. Müslümanların, müşriklerin eziyetinden korunmak için gizlice toplandıkları Darül Erkam'a gittiler. Musab, Darül Erkam'a gittiğinde aslında kalben ve aklen onun davetine icabete hazırdı. Yıllardır içinde saklı duran ve hiç kimselere anlatamadığı sorunlarına şimdi biri tek tek cevap veriyordu. Hayranlık içerisinde Hazreti Peygamber'in anlattıklarını dinledi. Bendini aşarak, oraya buraya çarparak taşıp giden sular, şimdi adeta yolunu bulmuş, usul usul yatağında akıyordu. İçinde kopan fırtınalar, bir bahar esintisine dönüşmüş, onu selamet sahiline ulaştırmıştı. Onu dinledikçe, ruhu sükûna eriyordu. Bu ses imanın, tevhidin ve teslimiyetin sesiydi. Ve o da, tüm benliğiyle inandığı bu sese en kararlı ve güçlü şekilde karşılık verdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu En güzel kelimeyle teslim oldu. Ve böylelikle en seçkin kimselerin arasına dahil oldu. Ancak biliyordu ki ailesinin Müslüman olduğunu duyması halinde onun için çok zor günler başlayacaktı. Hz. Muhammed'e en çok karşı gelen ve muhalefet eden onun kavmiydi. Ona olan düşmanlıkları gözlerini o kadar kör etmişti ki, ailesi bile ona türlü sıkıntılar yaşatabilirdi. Bu yüzden bir süre Müslüman oluşunu gizlemesi ve Hz. Peygamber'i de gizlice ziyaret etmesi gerekiyordu. Musab için şimdi bambaşka bir hayat başlamıştı. Her türlü zorluğu göze alarak Müslüman olmuş ve artık Hazreti Peygamber'in en sadık sahabileri arasına katılmıştı. Önce dünyevi alışkanlıklarını bir tarafa bıraktı ve tüm gücüyle İslamı öğrenmeye adadı kendisini. Sık sık gizlice Darul Erkam'a gidiyor ve Hazreti Peygamber'in söylediği her şeyi Abu Hayat suyu içer gibi içiyordu. İnen her ayet onun hıfsındaydı. Bir medeklerini soruyor. İslam'la ilgili her şeyi öğrenmek hususunda büyük bir iştiyat duyuyordu. Namazını ve dualarını gizlice yapıyordu. Ailesi onun Müslüman oluşunu ne kadar geç duysalar o kadar kârdı onun için. Zira duyduklarında verecekleri tepkiyi hayal bile edemiyordu. Musab için bu güzel zamanlar amcasının çocuklarından Osman bin Talha'nın onun Müslüman olduğunu öğrenmesiyle nihayete erdi. Mus'ab'ın Müslüman olması kavmi için büyük bir hezimet anlamına geliyordu. Bu haber, Muhammed Aleyhisselam'ı durdurmak için her yerde yaptıkları propagandaları etkisiz hale getirecekti. Osman hemen durumu Mus'ab'ın ailesine haber verdi. Anne ve babası bu haberi alır almaz büyük bir dehşete düştüler. Üzerine titredikleri, el üstünde tuttukları ve hiçbir şeyini eksik etmedikleri biricik oğulları şimdi düşmanlarının saflarındaydı. Onlar için dinini değiştirmesinden ziyade Haşimoğullarından birine tabi oluşu asıl meseleydi. Öteden beri aralarında husumet olan oğulları artık onların can düşmanıydı. Annesi ve babası Musab'ı karşılarına alarak, Muhammed'in dinine tabi olduğunu duyduk. Yoksa duyduklarımız doğru mu? diye sorunca, Musab gerçeği söylemenin zamanı geldiğini anladı. Evet, duyduklarınız doğru. Müslüman oldum ben. Bunları korkusuzca söylüyordu. Anne ve babası tam bir şaşkınlık içindeydiler. Duyduklarının yalan olmasını diliyorlardı. Tekrar sordular. Evladım, ''Bilmiyor musun o bizim kavmimizin en büyük düşmanı? Onun kazanması demek bizim yok olmamız anlamına geliyor. Nasıl göremiyorsun tüm bunları?'' Mus'ab gayet sakin bir şekilde, ''Asıl sizin gözleriniz kör ve kalpleriniz kilitli. Hakikatleri göremiyorsunuz. Onun getirdiği din hak dindir.'' dedi. Babası karşılık verdi. ''Atalarımızın dinini nasıl bırakırsın?'' ''O'nun dinine nasıl tabi olursun?'' dedi. ''Atalarımızın dini mi dedin sen?'' ''Sizin umrunuzda bile değil atalarımız.'' ''Kendi ticaretinizi ve kavminizi düşünürsünüz ancak siz.'' dedi Musa. Babası daha fazla sinirlendi bu sözler üzerine. ''Neler söylüyorsun sen, karşı mı geliyorsun babana?'' Annesi dehşet içinde, ''Bu Muhammed gerçekten de büyücüden başkası olamaz.'' ''Baksana oğlumuzun aklını nasıl da almış başından, en iyisi onu eve hapsedelim ve hiç kimseyle görüştürmeyelim.'' dedi. Babası da annesiyle aynı fikirdeydi. Musab'ın anne ve babası, önce onun Müslümanlarla ve özellikle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la görüşmesini engelledi. Annesi, türlü psikolojik baskılarla ve annelik şefkatini kullanarak onu bu dinden döndürmeyi denedi. Ancak Musab, anne ve babasının, tüm yalvarışlarına ve onu ikna etmeye çalışmalarına rağmen, inancından bir milim olsun ayrılmadı. Canlarından çok sevdikleri evlatlarını aç ve susuz bile bıraktılar. En ağır hakaretleri ve sıkıntıları yaşattılar. Bütün bunlar, Musab'ın inancını kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramıyordu. O fırsatını bulduğu anda, soluğu Müslümanların ve çok sevdiği peygamberinin yanında alıyordu. Ancak ailesi, onu tekrar eve hapsediyor ve ve daha ağır cezalar uyguluyordu. Anne ve babası, ev hapsinin işe yaramayacağını anlayınca, bu sefer başka yollar denemeye karar verdiler. O güne kadar, yokluk ve sıkıntı görmemiş Musab'a, bu sefer ekonomik baskı uygulamaya başladılar. Cebindeki tüm parayı ve imkanları alıp, onu yoksul bıraktılar. Onun bu zor hayat şartlarına dayanamayarak, bir gün geri döneceğine inandılar. Ancak onlar ne yaptılarsa, Musab bin Umeyr'in gönlüne hükmedemediler. Musab bin Umeyr bir yolunu bulur bulmaz yurdunu ve yuvasını terk etmekte de tereddüt etmedi. Habeşistan'a hicret eden ilk kafileyle birlikte o da hicret etti. Musab'ın elinden tüm imkanları gitmiş, parası, evi, çok sevdiği Mekke ve yaşadığı şatafatlı hayat artık geride kalmıştı. Ancak tüm bunların onun gözünde zerre kadar değeri yoktu. Bir zamanlar Mekke sokaklarında herkesin dıptayla baktığı, bir görenin tekrar tekrar başını çevirdiği o yakışıklı genç gitmiş, yerine davası uğruna mücadele eden ve bu uğurda yurdundan göç etmeyi bile göze alan Mus'ab bin Umeyr gelmişti. Ancak bu sıkıntılı ve zor şartları onun gözü görmüyordu. Çünkü kalbinde öyle güçlü bir iman besliyordu ki, imanın verdiği bu güç onu her geçen gün, her şeye karşı dirençli ve sabırlık kılıyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevgi ve bağlılık, onun en büyük sermayesiydi. Varsın dünya onların olsun diyen bir peygambere, dost olmak mükafatların en büyüğüydü Mus'ab bin Umeyr için. Salatü selam, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e onun aziz ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde.